John, I just want to say hi to my friends at Lale Plaque, especially Hakan. who really takes care of me and the, uh, I trust them very much. They're so warm and they're so knowledgeable. And uh, to all the people in Turkey, especially the customers of Lale Plaque, I wish you a happy anniversary, happy 50th anniversary and continued success. Success. Anniversary and continued success. Hepinize iyi akşamlar, Koyu Mavi'den hepinize iyi akşamlar. Ara Dinkyan'ın, Dinkyan'ın anonsuyla duyduğunuz gibi Lale plan 50. yıl dönümünü kutlamak üzere Lale Pilağ'a başarılarının devamını ve sevenlerine sevgiler gönderdiği, iyi dileklerini sunduğu mesajıyla başladı bu akşam Koyu mavi. E, stüdyomuzda da canlı yayında konuğumuz Hakan Atal'a hoş geldiniz Hoş bulduğumu teşekkür ederim e, Aslında çok üzünlü bir sebeple buradayız e, Keşke e, e, Lale Plak'da e, Bitmiyorken, devam ediyorken ve en başta duyduğumuz kepenk sesleri son kez e, duymamışken, evet. devam ediyorken buluşsaydık ama e, bugüne kısmetmiş. Böyle oldu. Ben de sizin sayenizde <gülüyor> ilk defa bir canlı yayında radyo programında <gülüyor> ee, evet konuk oluyorum. Size de teşekkür ederim ayrıca. Bizim için ee, çok, çok o, büyük bir keyif. Bizim 50. yılla ilgili bir e, davetimiz olmuştu Gülçin Hanım. E, yurt dışından bir müzisyen getirdim. ...Mihkerber, kontrol bas evet, sanatçısı... Evet. Ee, ...tünel... ...geçidinin e, içinde... ...bir pasaj vardı, şimdi tabii... ...başka bir yer oldu, orada bir kokteyl yapıp... ...sonra Bobilon'da evet. bir konser düzenlemiştim... ...bu Mihkerber'le beraber... ...ve... Ee, ...ve... ...çok eski arkadaşım olan... A, ...Mercan Dede olarak bilinen... alından beraber... E, ...onları birlikte getirdim... ...zaten dinlediğiniz parçada da... ...düzenlemeleri, Mihkerber'in parçasına. E, arkın yaptı evet. e, İçinde de konuk olarak roman bir genç arkadaşımız Aykut Sütoğlu Hem e, trompet üfledi hem kranet evet. üfledi İşte bizim mağazanın e, de, Böyle renklerini Bir arada tutmak için Böyle bir e, müzik türü seçmiştim Hem içinde caz da olsun Hem içinde world müzik de Biraz da klasik e, Çok sevdiğim en suman e, işte üflemelerde trompet işte bizim mağazanın rengini yansıtmaya çalışmıştım o günde. Ve tesadüfen de e, biz bu organizasyonu yaparken e, ara Dinkcihan, babasının 75. yıl doğasıyla Anadolu'yu gezdiriyormuş. Mağazayı uğramıştı. Biz de o sırada canlı böyle bir yayın spontan bir şey olmuştu. Çok da hoş oldu. O belgeseli seyretmiştim ben. Sonradan evet, belgesel evet, olarak evet, yayınlandı. O da, evet. Evet, o da bizim dükkandan geçerken e, böyle bir ...spontan bir şey oldu. Koşkunuz'a gitmişti tabii. Böyle bir minik bir CD Çok yani yapmıştık. Çok şuan elimde tutuyorum evet. zaten. Bu akşam da dağıtmıştınız Evet, zaten. evet. içinde işte bir poşetin içinde... ...bizim işte klasik babamdan amcamın... ...fotoğrafı olan mağazanın... Evet. E, ...sembol kart vizitimiz. E, arkasında 50. yıl. Logomuz, onu... E, ...kuzenim Serdar ben de tasarlamıştı... Ondan sonra içine e, bir tişört yapmıştık. Evet, o da duruyor tişörtü. yani. Hatta ben bu akşamın tanıtım afişini e, evet, tişörtün üstünde yerleştirilip yapsın. yapsın evet. gördüm. Bir de CD işte ikram ettik. Ondan sonra bol bol müzik ikram ettik. Evet. E, çok hoş bir geceydi benim çok, için. Çok güzeldi çok gerçekten. Çok sansasyonel bir geceydi. Evet. Ama 15 seneki... E, ...kapanış... ...olayları daha da sansansörler oldu. Evet, evet Ben evet, evet. böyle bir şey yaşamadım. Neyse, ben e, ondan ona Öyle bağlamayayım lütfen. dedim ama... E, yo, yo, bağlayalım e, lütfen. Çok... E, çünkü e, açık radyo dinleyicilerinin... ...birçoğu caz severler... ...veya en azından müzik severler... E, ...bu olaydan haberdardır mutlaka ama... Evet. ...olmayanlar da vardır. Bahsederseniz eğer çok... Evet, e, işte bu mağaza... ...1954, 13 Mayıs'ta açılmış bir mağaza. Babam tarafından, işte amcam tarafından... Önce kırtasiye malzemeleri falan satılıyor Daha sonra da işte müzikti şuydu buydu Sağlık sebepleri Ben özet geçiyorum biraz tamam. <gülüyor> 80'lerde Tamamen ipler benim elimde oluyordu Ben de onun işte içini Dekorasyonlu ve müzik tarzını Tamamen bir butik Bir mağazaya dönüştürmeye çalışmıştım Ki öyle olmuş galiba Evet ee, çok İçinde işte böyle çok acayip bir müzik adet olarak yok ama içerik olarak çok zengin çeşitlerin bulunduğu bir butik tekrar altını çiziyorum butik mağaza olarak tasarlamıştım bütün gelen konuklarım diyeyim değerlerim bu olayı hep paylaştık ettik biz müzik dışında orada siyasette konuşuyorduk sporda konuşuyorduk her şeyi konuşuyorduk ve ve Gülşin Hanım şöyle bir şey söyleyeyim, orada e, bin kişi şu ana kadar gelmişse diyelim, 999 orada bir hikayesi vardır. Evet, gerçekten. Evet. Ve varmış. Ben de onu yeni yeni, evet, yeni öğrendim. Gerçekten, gerçekten e, işte bu özel sebeplerden dolayı oranın e, satışına karar verdik. E, satışı duyurduktan sonra kapanacağımızı duyurduktan sonra daha doğrusu muazzam bir e, tepki gördük. Herkes işte dükkana gelmeye başladı, fotoğraflar çekmeye başladı, e, basında olsun e, görsel işte yazılı medya, sosyal medyada vesaire ve bütün herkes böyle bir e, benden bir kucaklaşmaya geldiler öyle, hakikaten öyle. E, çok duygusal ama. E, Gerçek olan bir şeyi yaşadım. Benim de işte tesellimde, o duygusal veya üzüntümü de, işte bu değerlerim sizler hala. Bakın şu anda da buradayım. Unutmadınız. Onlarla geçiştiriyorum bizim için de çok hepimiz için dediğiniz gibi ayrı yeri ve anası ve anlatacak küçük küçük olayları olan çok özel bir yerdi işte birçok yazıları ben de derledim şu an hatta önümde duruyor bir araya getirdim çok işte tüneldeki müzik mabedi diyen var ben evet. tünelden Galip Dede Caddesi'nden bir daha nasıl geçeceğim diyen var dolayısıyla herkes de çok iz bıraktı gerçekten bir yandan da Lale Plak sadece Lale Plak olarak değil o o dönemlerden kalan 60 küsür yıllık başka hiçbir işletme neredeyse hiçbir tabii, yer tabii, kalmamaya tabii. başladığı Hı. için teker teker hepsi kapandığı için evet. biraz da ki, bir sayfa tabii. geçmişin bir sayfasının kapanması Kesinlikle. gibi tabii. bir üzüntü çok yaratıyor sağ, çok sahiplendiler de. Tabii ki o bir kere eski bir va hala herkes nasıl devam ediyorsun saire falan diyordu işte... ...ettiğimiz kadar ettik. Ee, bir aile e, mağazasına... ...şekilde... ...aynı sebepten dolayı kapatmak zorunda kaldık. Aile evet. olunca biraz... Evet, evet, ...başlangıçta... Evet. ...güzellikler ve kolaylıklar evet, sağlasa evet, da... Oluyor ama ...bitişinde de elde olmayan... Şey ...sebepler olabiliyor. Evet. E, i̇stiyorsanız ee, dinleyicileri biraz... E, <gülüyor> <gülüyor> ...sıkmadan e, müzik çalalım evet, mı biraz? Tabii tabii. Ben hatta e, yanımda getirdiğim şeylerin arasında... E, ...siz... E, Yıl başlarında daha çok benim elimdeki daha doğrusu bir başından kalma evet. küçük seçkiler hazırlayıp evet. e, devamlı gelen evet, müşteriler evet. demeyeceğim dostlarınıza evet. hediye ederdiniz. Kendi bir de ki. onlardan biri sayıyorum elimde bu CD'yi tuttuğum öylesiniz. için. <gülüyor> Çünkü buradayım yani. <gülüyor> o e, CD'den bir e, şey çalacağız. Jazz on the Piano adını verdiğiniz bir seçkiydi. E, ve o, o, o ondan kısa bir süre önce çıkmış olan Brad Maldon e, Radiohead e, ...yorumladığı... ...Exit Müzik'te o albüm... ...seçkide yer alıyordu... ...şimdi onu dinleyelim isterseniz... Emuniyetle. ...exit müzik... Brad Maldau'dan bir Radiohead yorumuydu. Bu akşam... ...Lale Pilah'ın... ...16 Aralık'ta duyurduğu... ...ve 31 Aralık'ta hayata geçirdiği... ...kepenklerini kapattığı... ...tarihi olan 31 Aralık'tan... ...tam bir ay sonra... ...Açık Radyo'da... ...Koyum Abi'de... ...Hakan Atal'a konuğumuz ve... ...Lale Pilah'ı... ...yad ediyoruz diyelim çünkü... ...bir ay <gülüyor> geçti ama... Anılarımızın içinde e, yer ettiği e, olaylarla, küçük anılarla, anekdotlarla anıyoruz. Evet. Müzik amcanızın ve babanızın Kırtasiye Dükkanı iken 54 yılında kurulmuş olan 13 Mayıs 1954'te sizin 80'lerde işe el koymanızla bir müzik dükkanına dönüştü. Herhalde bir büyük müzik sever var karşımızda o yüzden diye düşünüyorum. Vardı. Şimdi zaten ikisinin de bir arada olamayacağını Kırtasiye'den müziğin bir türlü. ...kabul ettiremiyordu babama... ...ondan sonra... ...çünkü onlarda da plak zamanı falan satılıyordu... ...mecmuallar, kırtel falan... ...bir şekilde e, bu işi gerçekleştirdim... E, ...ben gençliğimde de... ...çok e, müzik dinlemeyi... ...çok severdim... ...ondan sonra meraklıydım... E, ...benim işte temin bahsettiğim... ...Serdar Benli kuzenim... E, ...bizim yazdığımız... ...İdahatepe'deydi işte... ...onun da yazısı oradaydı... ...onun garajında epey müzik dinlerdik plak çok çalardık orada. Hatta yerli basın plaklarda beğenmezdik bazı basınları gidip aramızda para biriktirip toplardık. Orijinallerini alırdık. Ne bileyim ben yani genelde caz ağırlıklı. Ama tabi cazın daha smooth olanı vesaire falan. Klasik müzik de çok seviyordum. Rock müziğe çok yakın hissetmiyordum kendimi. Ama tabii ki saygı duyuyordum. Ve bizim ...geleneksel müziğimizi de mutlaka e, takip ediyordum. E, bunların hepsini işte bir arada o e, mağazaya sığdırmaya çalıştım. Galip dedi numara Galip değil dedi, mi? Galip dedi numara bire <gülüyor> sığdırmaya çalıştım. E, gerçekten hepsinin e, özellikle bizim Türk müziğinin de iyi örneklerini e, barındırmaya çalıştım. Çünkü özellikle burayı e, altın dizerek söylemek zorundayım... ...çok yabancı turist geliyordu... ...yabancı müzisyenler de geliyordu... ...ve hepsi benden... E, ...tavsiye istiyordu... Evet. ...ben de tabii şimdi kendimi böyle... E, ...bir misyoner gibi... ...küptür <gülüyor> şey gibi... E, ...gördüm, tabii müzik gibi... E, ...iyi örneklerini... ...vermeye çalışıyordum... ...umarım onlara da e, başarılı oldum... ...zaten... ...geçenlerde Akbank Jazz Festivali'nde... ...Büge Veseltoft, Norveçli evet. bir pianist... ...Celsinand firmasının kurucusu... Hı hı. ...Erkan Oğur'la, Erkan Hoca'yla bir konser yapmıştı... E, ...CKM'de karşı tarafta... ...ben gitmedim bu konsere... E, ...konser öncesi... ...bir on dakika... ...benden bahsetmiş... Ben ...dükkanın de vesaire... Konseri, ...tabii beni çok gururlandıran, gururlandıran şeyler bunlar... ...yerli... ...ve yabancı müzisyenlerin... ...buluşma mekanıydı orası... ...öyle gerçekten... Ee, güzel bir işte ne bileyim, bahsettiğim şey, butik olayını demek ki gerçekleştirmişim ki ee, hala bunun böyle buradan bahsettiğimize göre böyle bir gerçek ve realite var yani. Evet. Ben de her uğradığımda bir iki tanıdığım müzisyenle karşılaştığım oldu. imzalı CD'lerini hemen alıp. Tabii geldikleri zaman ben <gülüyor> evet, hemen imzalatırdım, evet. ederdim. Ondan sonra bazılarına imza günleri yapardım. Evet. Ama imza gününden hep her gün imza o gün olduğu için Doğru, yabancı geldi. Yani böyle e, sizler için de hoş oluyordu tüketiciye böyle imzalı e, cdlerin oluşması, e, ulaşması daha doğrusu böyle e, yapıyordum bilmiyorum yani. Fotoğraflar çekiyorduk. İlk yazıyla başladık o zamanlar telefonlar falan yoktu. Makaten çok çok ünlü müzisyenler de geldiler. Onu daha sonra da istiyorsanız. Tabii onu konuşuruz mesela. tekrar. Tabii ki. Bir de listede belli bir liste var önümüzde ama söz bizi nereye taşırsa onu çalıyoruz ama sırada sizin çok sevdiğinizi söylediğiniz bir müzisyen var görüyorum. Alain Caron için önemli sizin ya Alan için. Caron ben şimdi genç yaşlarımda bayağı fusion müzik çok seviyordum. Yani cazda füzyon hmm. müziği çok seviyordum. Ee, bu Chicago Electric Band gibi e, pek bilindik bir grup değildi o zamanlar. İşte bu 90'lı yıllardan bahsediyorum. Uzep ee, diye bir grup vardı. Bunlar kebek. İşte e, o grubun basçısı Alan Keron'dan bir parça e, dinletmek istiyorum sizlere. E, Alain Caron'un Lebant albümünden Freedom Jazz Dansı e, dinletmek istiyorum Açık Radyo e, dinleyicisine. Dinleyelim o zaman. Elen Karon dinledik. Freedom Jazz Dance. E, Hakan Atalı'nın e, en sevdiği caz müzisyenlerinden biri. Eskilerden. Eskilerden. Şimdi en başta. buraya gelirken en inanın yani e, size böyle hani bizim çünkü sizinle tanışmamız vesaire böyle Marcus Miller odaklıdır evet, falan. Evet, Onu doğru. geçeceğiz tekrar da o konuya. E, böyle elektrik bas vesaire falan. Uzun e, zamandan beri. Dinlemiyormuşum bakın elektrik bas çoktan beri dinlemiyormuşum evet. şimdi ilk konserlere gittiğimizde açık havada vesaire falan böyle daha setup'ı gördüğün zaman böyle kontrol bas vesaire falan gördüğün zaman eyvah derdim biraz sıkılacağım galiba Bir ama böyle gitar veya elektrik bas <gülüyor> gördüğüm zaman çok hoşuma giderdi. Bu son 10 yıldır, 15 yıldır da tam tersi. Tam tersi. Hiçbir <gülüyor> şekilde yani. Onun için uzamadan beri... E, ...bana buraya gelirken biraz dinledim evde. İşte bu arşivden karıştırdıklarımı. Size hazırlıklı olmak için. E, elektrik bahs hakikaten uzamadan beri dinlemiyormuş. Hele bu Elen Keron'u... Zumba gibiydi yani çok çok, çok, öyle. çok güzeldi. Anladın. Belki cuma akşamı da iyi gelir ya insanlara. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> hani hafta sonu, gecesi vesaire eğlenceli Hüzünlü de. havayı Böyle... dağıtmış. Bence de, ya. bence de, <gülüyor> bence de. İşte dediğim gibi bu festivallerde şuydu buydu böyle e, meraktı derken e, bir takım böyle işte e, radyolardan da... ...program teklifleri vardı ha, bana. Doğru hatırlıyorum. Evet. Radyo programı da yaptınız, yaptım. mi? İki, i̇ki, ayrı i̇ki ayrı radyoda. program i̇ki yaptım. Program. Bayağı uzun sürdü. E ondan sonra işte festivalde İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın... ...Caz Festivali'nde... Sevinim, caz evet, festivalinde evet, ...danışma koronundayım. Akbank Caz Festivali'nde... ...Fahri danışmanlık yapıyorum. Çok güzel. Ondan sonra böyle yani mağazada... E, ...böyle bir otak e, o, bir yeri olduğu için... Bu beni tabii çok ıı, hakikaten mutlu ediyordu. E, bütün müzisyen arkadaşlarım. Albümleri çıkmadan önce hepsi gelirlerdi. İşte Hakan bu nasıl olmuş? Böyle mi olmalı? Vesaire falan şeklinde e, sorarlardı. Birçok e, albümde de teşekkür var. Var değil mi? Evet. Hepsinde sağ olsunlar <gülüyor> e, yapıyorlar ama ben de net bir şekilde söylüyorum. Ben çünkü Gülşen Hanım, müzisyen değilim. Hmm. E, müzisyen olmadığım için müzikten bakın itiraf ediyorum anlamam ama tanırım. ...müziği tanımakta müzik, bir... Müziksever olarak dinlemek evet. başka... ...müzisyen evet, olarak şimdi dinlemek ...şimdi sen olduğu başka. zaman kulak başka yere gidiyor... ...başka evet, enstrümanlara, başka şeye gidiyor... gidiyor ...oraya odaklanıyorsun vesaire... ...ben net bir şekilde objektif olarak... E, ...duyuyorum, tanıyorum... E, ...anlıyorum demek çok iddialı... ...o beni aşık... Yani gerekiyor. işte <gülüyor> o hissettiklerimi diyeyim... E, ...aktarıyorum bu sanatçı arkadaşlara... ...şöyle olmuş, böyle olmuş... ...net bir şekilde söylediğim için de... ...ben çünkü... E, harika olmuş falan demem yani. Kötüyse de kötü olmuş derim. <gülüyor> ee, biraz kırıcı da oluyordur ama e, gerçeği söylemek gerekirse gerçeği söylüyordum ben de. Ona da önem veriyorlardı ki size hep danışıyorlarmış. Gerçekten Hepsi zaten arkadaşım. <gülüyor> Herkes eş dost. Yani <gülüyor> o özellikle son e, kapanmadan işte ki 15 günde vesaire epey müzisyen arkadaşım da çok geldiler. <gülüyor> çok gittiler sağ olsunlar. E, hepsi Hepsi benden. Ben sanki kendimi orada bir müzisyen gibi falan hissettim. Rolleri değiştirdim. Bunlardan <gülüyor> rol çaldım. İmzaları artık ben yapmaya başladım. Onları imzalarken <gülüyor> ben artık imza atmaya başladım. <gülüyor> Herkes bir şekilde aldığı ürünün üstüne... ...ben de işte size de yaptım hatırlarsanız. <gülüyor> evet, evet. Böyle, evet, evet. Hatırası vesaire. Evet. Böyle bir anı oldu. Benim için hakikaten temin de söylediğin gibi çok fırtınalı bir günlerdi. Duygusal <gülüyor> günlerdi. Şimdi tekrar artık e, o günleri e, geride bıraktık. E, böyle hala geliyoruz, gidiyoruz. Bir arkaya baktığım zaman hakikaten çok güzel şeyler de yapmışım demek ki. Bu beni de mutlu ediyor. Benim tesellim daha doğrusu. Mutlaka. E, Hoş tabii ki. Hoş bir şeyler olmuş. Bir yani çünkü... <gülüyor> çok güzel, çok kıymetli. E, şimdi isim vereyim ben size Sedat Ergin dostumdur. O da biliyorsunuz Hı. cazdan çok. Evet. Biliyorum. Haşır ve aynı zamanda çalar. Gazeteci. E, evet. Ondan sonra ya Hakan dedi o kadar dedi... Holdingler kapandı, şirketler kapandı vesaire falan. Hiç bu kadar... E, şey olmadı, haber olmadı vesaire. Senin ki inanılmaz bir şekilde haber oldu dedi. O iki defa geldi bana işte kendisi de böyle se Instagram sayfasına koydu falan ne kadar e, ilgi çekti vesaire dedi. Ondan sonra e, ben böyle bir şey görmedim dedi. Ben de dedim görmedim. Hatta yine Gülşin Hanım'ın bir e, televizyon kanalı program e, yapıyordu, çekim yapıyordu. Yapamadı bir yarım saat. Onlar geldi, birileri geldi vesaire. Hakan Bey dedi, program yapan sunucu. Siz bu kadar sevildiğinizi biliyor muydunuz dedi. Va Galiba ben de yeni yeni öğrenmeye başladım, bilmeye başladım dedim. O çok değerli ama gerçekten. Evet, onlar tabii evet, mutlu ediyorlar çok, beni. Tabii, çok çok tabii, güzel. Tabii. Bir de ben de ben 90'ların ortasından beri aşağı yukarı daha iyi bir müzik dinleyicisi olmaya başladım. Tabii öyle olunca da geldiğim en önemli yerlerden biriydi. Ben çok aslında radyoda daha çok rock ağırlıklı, evet. blues ağırlıklı çalıyorum ama bir o kadar da en az o kadar da caz dinliyorum cazları Diliyorum. hep sizden alırdım ki, caz olmayanları ki. bazen sormaya cesaret edemiyordum fazla sevmediğinizi bildiğim için hani sizin sevmediğin sebi metal dahil dinliyordum ben o zamanlar <gülüyor> şimdi öğrendim <gülüyor> evet. sormamışsınız evet. o, zaman. <gülüyor> evet, o yüzden caz tavsiyelerini sizden alıyordum ne güzel hatta çok çeşitli e, müzikle dinlemek harika bir e, ben şey. ben çok çeşitli dinliyorum açıkçası. Çok diyorum. da severek Biliyorum. dinliyorum hepsini. Ne güzel. E, hatta bazen e, o zaman bu 90'larda falan e, her albüm her zaman e, her şirketin albümü Türkiye'ye gelmiyordu. Victor Wooten evet. mesela albümü Aa. buraya ithal edilmeyenlerden. Edilmeyenlerde evet, Çalıştı evet. plak şirketi sebebiyle bilmiyorum. Tabii tabii bu da distribütörü yoktu onun. Yoktu galiba. Evet, beni de çok beğendiğim Showman bir Evet ben de yapması. bir yerden nereden duydumsa duymuşum demek ki. Evet. E, o 90'larda sormuştu. ...sizi, siz hemen... ...kendi koleksiyonunuzdan bir CD alıp... ...bana getirip vermiştiniz. Evet. What Did He Say? Evet, o da imzalıydı. İmzalı mı? Evet, ona, evet. Onu, o da imzalıydı. Evet. Mağazaya geldiğinde çok sempatik... ...zaten çok enerjik... ...tam bir şovmen, temin çok, söylediğim gibi... Çok. enteresan bir basçı... Onun şimdi bir The Beatles yorumunu dinleyelim. Koyu mavi de ben saf jazz programı olmadığı için birazcık da koyu maviye uygun olsun diye yorumlardan seçtim kendi çalacağım şeyleri. Victor Wooten'ın What Did He Say albümünden Hakan Atalan'ın bana zamanında hediye ettiği albümden Norwegian Wood'u dinleyeceğiz. Rachel Wood'u Victor Wooten'ın yorumuyla dinledik Bu ünlü Beatles parçasını What Did You Say isimli Hakan Atala'nın bana Zamanında Türkiye'de yokken hediye ettiği Albümündendi Basçıları ben de çok seviyorum Elektrik basçıları özellikle ben de çok evet. seviyorum Ama kontrubasa da bayılıyorum tabi O zaman size hep danışıyordum Başka kim var ne var evet. ne yok diye evet. Markus Miller da mesela Çok sevdiğim cazcılardan biri Bildiğim kadarıyla Onunla da ilgili hoş bir ya, Anınız var değil çok mi Çok enteresan <gülüyor> ee, Yıl 2000'lerin Böyle başı falan galiba Açık havada konsere geliyor Du, Marcus Miller. Marcus Miller zaten benim anlatmama gerek yok. Herkes biliyor. Çok kere de geldi galiba. Evet, değil mi evet, evet. evet. Yani Miles Davis'in... E, ...müzisyen arkadaşı, evet. besteci... E, ...elektrik basının dışında... ...çok zor çalınan... ...baskılar net... Evet, değil mi? Üfler. Doğru. ...üfler. İşte o bahsettiğim yıllarda... E, ...şeye gelmişti. Bizim Galip'te de caddesine gelmişti. Orada dolaşıyordu. Ben de öyle bir işaret ettim falan... Hemen geldi. Ondan sonra, kimin e, tabii 15'li falan yıllardı. Bizim o 50. yıl siddeki olan tişörttü. İşte e, konuştuk ona bir çay ısmarladım. Çay yarım kaldı çünkü onu gezdiren arkadaşlar, işte Saint-Geç olduğunu vesaire falan e, söyledi, gidiyordu. Aklıma benim tişörtü ona hediye etmek geldi. <gülüyor> evet, <gülüyor> bu tişörtü hediye ettim. ...sonra akşam da konsere vardı işte... ...konsere gittik açık havada... ...muazzam bir kalabalıktı... ...ben de arkalarda bir yerdeydim... Ana, ...konser başladı... ...başladı çalmaya tabii çok eğlenceli... ...harika çalıyor... Ee, ...böyle kısa kollu... ...bir hatta yarım kollu... Diye ...bir tişortla işte çıkmış... Yanındaki arkadaşlardan bir tanesi... ...Hakan abi dedi bu bizim tişörtü giymiş... <gülüyor> ...yok canım olur mu dedim... ...bizimki dedim şey yani... ...böyle kolluydu dedim biraz daha yakınlara gittim gerçekten o aa, kollarını kesmiş o tişörtten bütün gece konser verdi çok, benim çok, çok hoşuma çok gitti büyük bir şey isteme gerçekten evet. çok ondan sonra e, çıkışta konser bitiminde Roxi müzik e, Roxi'de evet. vardı 2005 falan 15 evet. değil de 2005, 2005 falan tamam. 15 değil ondan sonra 2005'te bir park konseri ondan sonra orada devam etti konsere çaldı etti vesaire benim için tabii çok hoş çok. bir hat Ben onu dükkana hemen çerçeve bastırdım... Çok Hakikaten güzel, müthiş. Aradan yedi veya sekiz yıl geçti. ...Gülçin Hanım yine konseri vardı. Yine Markus Miller dükkana geldi ve aynı shorttan geldi. İnanabiliyor musunuz? Yani, Onu özel olarak ayırmış, saklamış. Evet, ve aynı şeyle. Çünkü e, fotoğrafı var yine evet, ve evet. imzaladı. Yani Oo. üst üste ikisi de imzalı bir şekilde. E, bu beni tabii çok... Çok e, çok. Hoş, çok. E, gururlandırdı yani. Ve işte ne kadar önemli bir müzisyen, ne kadar mütevazi. Evet. E, ve ne kadar disiplinli bir müzisyen. En önemlisi insan zaten. Öyle, öyle çok. E, onun için... Marcus Miller benim yerim başka yani Marcus Miller'ın e, bende yeri başkadır. Olmaz mı? O zaman evet. bir Marcus Miller dinleyelim. Dinleyelim ee, tabii Çok niyetle. tanıdık gelecek dinleyenlere e, M2 albümünden, albümün açılış parçası var evet, değil mi? Evet, Power evet. isimli e, parçasını dinleyelim. Marcus Miller dinledik. M M2 albümünden e, açılış parçası Power'ı dinledik. Elektrikçi, elektrik basçıların şahanesi yazmışım yanında. Kendime <gülüyor> kısa not olarak öyle komiğime gitti şimdi görünce. E, elektrik bas hakikaten kıymetlimiz, canımız çok severiz. Tabii de bir de yani e, şeyleri de var, kompozisyonları da var. Meşhur C.S.T. albümünün müziklerini evet. Marcus Miller evet, yapmıştır. Evet, doğru. E, Tutu'da. Evet. ...onun besteleridir. E, Filmimizde onların... ...Siesa'nın e, filmi de vardı. Ki, o filmin tabii. de müziği Müziğin, dolayısıyla... Tabii, tabii, tabii, e, e, ...albümden yani oluşuyor. Çok güvenli. Ve bizim burada... E, müzisyenlerimizle de bir proje yapmıştı festival kapsamında evet. hatırlar mısınız? Evet. Açık e, Hava Tiyatrosu'nda tabii, tabii. Evet, evet herkes. Şey, hatta Yıldız Tilbe de galiba e, onun bir parçasıydı. Ile... Yıldız Tilbe onun bir parçasıydı evet. Evet. <gülüyor> evet evet satın almıştı şeyi. Evet, evet yani, yorumlamış. Yani, onun evet, evet. girişiyle Hı -hı, şimdi güzel. hangi ismini hatırlayamadım parçanın ama evet. evet. E, ben de şaşırmıştım ama burada bizim müzisyenlerle de çok güzel bir projesi oldu. İşte e, Okay Temiz'inden Rüstem Sendirdicisine. Evet. Herkes vardı. Herkes vardı. Yani şimdi e, mağazadan bahsederken bizim e, kendi müzikimizden de tabii e, bahsetmemek olmaz. Çok önemli bir bölüm oluşturuyor evet, zaten. Tabii tabii. E, yani geleneksel müziğimizin... E, İyilerin hep başında da konuşmamızın e, söylemiştim ya iyilerine mesela bizim hemen e, arkamızda, mağazanın arkasında Melivihane vardı. Evet, Galata e, Melivihane. E, evet, burası çok önemli bir yer. E, onun için e, orada seremoniler olurdu, e, pazar günleri ve yabancılar gelip tabi o müziği de merak ederlerdi ve biz de e, onlara kendimiz sunardık. Onlar. Evet, evet, evet, oluyor geçen sene kez birkaç evet. defa oluyor. Ondan sonra e, ben artık müzisyenden ziyade müzikolog da diyebilirim. Çok ünlü katalan bir Velo de Gamba sanatçısı. E, Jordi Savall vardır. Evet, evet. Jordi Savall da benim çok iyi dostumdur. E, ailece de gelmişlerdi. Ne yazık ki e, Monserrat Figüeras eşi hayattan göçtü. E, fakat e, oğlu, kızı biz onlara da o, işte Monserrat Figures'a da ben epey CD vermiştim bizim e, örneklerimizden, müziğimizin örneklerinden. E, Onlar da bende çok çok önemli yeri vardır. Çünkü e, Jordi Saval hakikaten barok, öncesi sonrası e, müthiş bir e, müzisyen bir bizim müzisyenlerimizle de birlikte çalışmaları vardı İstanbul diye bir CD çıkarmışlardı. Evet, almıştım onu ben de. Evet. Oda ben de mesela imzalı benim e, dükkanıma çok sık gidip gelen bir dostumdu ona da diyeyim yani. Ne mutlu. Evet Cidden. evet. Ayrıca bir de e, Lale Plak için bir de şarkı yazılmış. <gülüyor> ya evet. E, <gülüyor> ne kadar güzel bir şey bu. Herkese kısmet olmaz gerçekten. Evet. O da beni çok mutlu etmiştir. Cemnası oğlu, caz gitarcımız. Ee, Yıllar önce bizim iki dükkanda müzik aletleri satılıyordu yan dükkanda. Oradaki e, mağazanın sorumlusuydu kendisi. Biz o tabii o sırada çok e, komşuluk ilişkilerimizde vesaire olduğu için çok hoş sohbetlerimiz oluyordu. E, albüm çıkarmasında ben de ona bir yardımcı olmuştum. E, bizim mağazadan çok etkilenmiş, benden çok etkilenmiş olmalı ki e, albümünde, yolculuk albümünde... ...Lale Pilağı e, ...bir parça yapmış. Çok, çok güzel İsterseniz... bir şey bu. Evet onunla yapalım kapanışı. Kapanış ee, onunla yapalım. Bu akşam e, 31 Aralık 2019'da... ...66. yılının içinde... <gülüyor> ...65,5 yaşındayken... <gülüyor> e, ...kepenklerini maalesef... E, ...kapatmak durumunda kalan... E, ...Lale Plan e, ...yöneticisi... E, ...her şeyi diyelim... E, Hakan Atala stüdyoda canlı yayın konuğumuzdu. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Bundan sonra da eminim bütün müzisyenlerin, müzikseverlerin yolu sizinle kesişmeye devam edecektir. Her zaman bekleriz radyomuzda. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için Gülçin Hanım. Size de iyi akşamlar bütün Açık Radyo dinleyicilerine, Koyu Mavi dinleyicilerine. Herkese iyi akşamlar, hoşçakalın hoşça kalın. Cem nasıloğlunun lale plak isimli lalepla adadığı şarkısıyla veda ediyoruz haftaya buluşmak üzere hepinize iyi akşamlar